Evet Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi programı devam ediyor. Bu akşam özel bir yayına başlıyoruz. Hafta başında da duyurmuştuk sizlere. Magridiç Magosya'nın "Gevur Mahallesi isimli e, kitabına almaya başlıyoruz diyebiliriz. Ya da yayınımızda yer vermeye çalışacağız. Bugünden itibaren 3 dilli edisyonu Aras Yayıncılık tarafından geçtiğimiz bahar ayında yapılmıştı. Kürtçe, Türkçe ve Ermenice. ...olarak çevirmiş diller bu şekilde. Ee, evet, bu edisyonu esasında bahane ederek... ...biz bir süredir değerlendirmek istiyorduk bu önemli e, çalışmayı. Aras Yayıncılık'tan bir konuğumuz var. Ee, öncelikle onunla başlayalım istedik Ardaşes. E, bizlerle beraber Ardaşes hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, teşekkürler. Öncelikle buraya gelmeyi kabul ettiğiniz için... E, ...Aras Yayıncılık... ...1993 yılından bu yana e, çalışmanın devam eden ve iki dilli e, yayıncılık güden bir yayınevi çok titiz olduğunu da biliyoruz edisyonlarının e, çoğu zaman çok az hatayla çıkmasıyla da e, bilinmekte ve esasında Türkiye'li okuyucunun çok da e, erişimin olmadığı bir edebiyata bir pencere olarak nitelendirilebilir. Ermeni edebiyat, Türkiye'den de edebiyat var tabi ya da William Saroyan gibi diller üstü evrensel yazarları da barındırıyor kataloğu içerisinde. Evet. Geçtiğimiz baharda yayınlandı Mugradiç Margossian'ın Gavur Mahallesi isimli kitabı. Biz de e, gerçekten bir ihtiyaç olarak yayın vermek, yayında yer vermek istedik bu e, önemli esere. Bu üç dilin bir araya gelmiş olması bizi çok heyecanlandırmıştı ve bunun bir yansımasını yayında da görmeyi çok istiyorduk. Oldukça ihtiyacımız olduğunu düşünüyorduk çünkü bu birlikteliğe. Evet, Ağustos sonuna kaldı en nihayetinde. Siz de şimdi buradasınız Aras Yayıncılığın editörlerinden olarak. Tekrar hoş geldiniz bu uzun girişin <gülüyor> ardından. Belki şeyden de bahsedebiliriz bu arada yanılmıyorsam, lütfen yanılıyorsam düzeltin. 93'te ilk açıldığında Arasyancılık Yavru Mahallesi ilk bastığı evet. kitaptı. Evet. Bu edisyonunla başlayalım isterseniz. Üç dille olması. Tabii aslında bir tesadüf belki bugünlerde biliyorsunuz Pen Türkiye. Bu kitabı ayın kitabı seçti. Ağustos ayının kitabı. Evet. Belki de onların ifade ettiği şu üç satırlık cümle daha iyi özetliyor. Onların dediği şekliyle bu kitap kültür çeşitliliğiyle zengin olan toplumumuzda herkesi daha derin bir anlayışa davet etmekte ve barış içinde gelişmemiz yönünde önemli bir katkı sağlamaktadır. Evet. Kitabın Yayın evinin ilk kuruluşunda ilk kitabı olması, bu kitabın bizim için de tabii önemli. Gerçi Aras Yayıncılık kurulmadan önce bu kitap Türkçe'de yayınlanmıştı. Bebekus'un kitapları tarafından yayınlanmıştı. Ondan bir yıl sonra da Aras Yayıncılık tarafından yayınlandı. İlk yayımı bu arada Türkçe miydi? İlk yerminci olarak mı yayınlanmıştı? Yani Gavur Mahallesi olarak tabii Türkçe yayınlanmıştı evet. ama... Hı -hı. İlk Ermenice olarak Mer Ait Gomer'ı yani bizim oralar veya bizim o yöreler diye çevirebileceğimiz bir adlı yine İstanbul'da yayınlanmıştı. Fransa'dan da Ermeni yazarlara verilen veya Ermenice yazılan kitaplara verilen bir ödül almıştı. Peki siz yayın evinden bir temsilci olarak bu eseri Ermeni Edebiyatı içerisinde nereye oturtuyorsunuz? Çok kabaca Taşra Edebiyatı diye düşünüyoruz bir yandan. Ama siz nasıl bir değerlendirme yapmak istersiniz? Tabii Taşra Edebiyatı Ermeni Edebiyatı'nda bir bölüm diyelim, bir Tabii. akım. buna Bunu köy edebiyatı olarak da çevirmek mümkün. Bunun böyle olmasının veya bu adla adlandırılmasının nedeni yazarlarının İstanbul doğumlu veya İstanbul'da yaşayanlar, değil daha çok Anadolu'dan veya e, İstanbul dışındaki şehirlerden geliyor olmaları e, tabi bu tırnak içinde onları taşralı yapsa da e, edebiyat olarak onları köye hapseden bir e, yapı arz etmiyor aslında fakat Ermenice edebiyatta bu e, bu adlandırılıyor dolayısıyla Margosyan da bu topraklarda e, sanırım e, bu akımın sonuncu temsilcisi olarak adlandırılabilir. Ama kitabını veya onun edebiyatını taşra edebiyatıyla sınırlandırmak doğru olur mu? Bunu benim değil ama genel olarak herkesin tartışması gerekebilir. Evet. Yani belki de hani edebiyat tanımının baştan yapılmasından evet. bahsediyoruz değil mi? Taşra edebiyatı meselesi. Evet. Evet, gerçekten de okuduğumuzda da çok ...evrensel ölçeklerde de... ...görülebilecek bir eser olduğunu söyleyebiliriz ki... ...taşra edebiyatı gerçekten tanımlaması... Hani ...işlevsel olarak belki... ...bir anlamı olabilir taşra edebiyatın... ...hani çok da... ...göz önünde olmadığı olmayan yerlerin... ...ve yaşantıların... ...yansıtılması evet. olarak tanımlanabilir... ...belki ama dediğiniz gibi... ...kalıpları ve biçimi bakımından oldukça... Evet. ...farklı açıdan değerlendirmek... ...gerekiyor zannedersem... <gülüyor> evet peki genel olarak... E, önemli temsilcilerinden biri olduğunuz için Ermeni Edebiyatı'nın. Bu soru bilmiyorum. Hani Sıkça soruluyordur <gülüyor> size de. Gerçi çok mülakat vermiyorsunuz ama <gülüyor> muhtemelen çok sık sorulurdu. Ben bunu yapacağım. Ermeni Edebiyatı'nın bir bölümü dediniz Taşra'ya. Hı hı. Çok ciddi araştırmalar da var bir anda internetten ya da çeşitli yerlerde. Bunun da farkındayım ama gene de Ermeni Edebiyatı hakkında bir genel bir panorama çizmeniz mümkün olur muydu acaba? Yani ben Edebiyat eleştirmeni değilim, edebiyat bilimcisi de değilim ama Ermeni edebiyatı yani tarihsel süreçler boyunca sınıflandırılması gereken belirli bir yapı arz ediyor. Dolayısıyla bu ermenice yazının 5. yüzyılda bulunmasından itibaren de bin, yani 1600 yıllık bir geçmişi olan bir yazından söz edebiliriz tabi bu daha eski yıllarda dinsel ağırlıklı bir manastırlarda yapılan bir şey olsa bile bugün özellikle 19. yüzyıldan itibaren modern nitenin de Ermenilere biraz bu topraklarda erken gelmesiyle birlikte modern diyebileceğimiz bir edebiyattan söz edebiliriz tabi Fransız edebiyatından ciddi ölçüde etkilenme söz konusu Ermeni yazarlarının veya Ermeni edebiyatının yoğunlaştığı merkezler söz konusu İstanbul, Tiflis Viyana gibi hı hı. Venedik gibi Paris gibi fakat İstanbul bu anlamda tabi en önemli merkezlerden biri İmparatorluğun da merkezi çok sayıda matbaanın Periyodik yayınların olduğu bir şeyler. Evet. Böyle bir köklü geçmişi var. Hı hı. Yani Ermeni edebiyatının panoramasını çizmemi istediğiniz ama İyiyim çeşitli için. çeşitli türlerde romandan tiyatroya, yani tiyatroda da bu topraklarda yani sahne kültürü olarak da hı hı. bu anlamda Ermenilerin önemli bir katkısı Tabii. olduğunu biliyorsunuz şüphesiz geçişinde. Yani romandan öyküye çeşitli bir de tabii çevirilerden de söz etmek gerekiyor. Yani Ermenice yüzyıl başında özellikle yani 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında dünya edebiyatının gerek Rus gerek Fransız diyebileceğimiz önemli temsilcilerinin eserlerinden çeviriler yoğun bir şekilde var. <gülüyor> yani şaşırtıcı ölçüde ciddi çeviriler var. Talebi de var demek ki. Evet. Yani mesela sefiller Türk, Türkçe'ye ne zaman çevrilmiştir bilmiyorum ama diyelim ki bolca sefiller çevirisi Ermenici'de İstanbul'da yapılmış ve basılmış matbaalarda. Hı hı. Ama bugün belki de çok acı bir şekilde Ermenice'nin çok da konuşulmadığı hatta okuma dili olarak da çok revaçta olmadığını da söylemek durumunda kalıyoruz. E, tabii yani e, sayıca bu kadar azalmış bir topluluğun e, kendi dilini e, kullanması da e, kolay değil. E, evet okullar var. E, çocukların eğitimi Ermenici olarak yapılıyor ama yani sosyal hayat o dille yürümediği için evet. tabii e, gerileyen bir dil. Evet. Bu haliyle edebiyata e, kitaplara da yansıyor. Evet. Peki Aras Yayıncılığın genel yayın politikasına bakarsak nasıl bir ağırlık görebiliyoruz? Ermeniceden çok sık çeviri var zannedersem değil mi? Ama de esasında evet genel olarak Aras Yayıncılığın evet. yayınlarından bahsedelim Tabii. isterseniz. Siz iki dilli yayın yapan dediniz. Biz evet iki dilli yayın yapıyoruz ama bunu üç dilli olarak da sayabiliriz. Yani zaman zaman... İngilizce de katarak... ...üç dilli yayınladığımız kitaplar da var. O zaman Mesela. dörde çıktı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Anlamına geliyor. Evet. Mesela... ...Aragüler'in... ...1952... ...Kumkapı Balıkçıları ile yaptığı... ...röportaj, <gülüyor> foto röportaj... <gülüyor> ...Ermenice, Türkçe ve İngilizce olarak... ...yayınlandı. Ondan önce... ...Stüdyo Osep... ...diye bir kitap. <gülüyor> yani o kardeş. da üç dilli olarak yayınlandı. Yani Türkçe, Ermenice ve İngilizce olarak... <gülüyor> 1993 yılından bu yana yaklaşık 120 civarında kitap yayınlandı. Bunların 3'te 2'si Türkçe, 3'te 1'i de Ermenice. Dolayısıyla 80'e 40 gibi bir oran diyelim. Hı hı. Çevirileri Ermenice'den yaptığımız gibi Fransızca, İngilizce dillerinden de yapıyoruz. Yani çeşitli dillerden yapabiliyoruz. Bizim evet. için önemli olan kitabın yayınlanabilir olması dili ikinci planda geliyor. Tabii çevirmen vesaire sorunları Hı -hı. ayrı. Hı -hı. Evet, yani sorunlar da var. Bir de aslında baktığımızda 93 derece kuruluşuna çok da sık kitap yayınlamadığınızı görüyoruz. Yani Bunun belli bu, bir maddi zorluk var. E, haliyle yani e, olanaklar meselesi var. Evet. E, kitabın çevirisi, redaksiyonu, yayına hazırlanması ciddi süreçler bunlar. Hı hı. E, bir de buna maddi boyutta katıldığında haliyle evet. ağır işleyen bir yer. Evet. Hı hı. Ee, belki şimdi aslında biraz söyleşinin başına tekrar soruyormuş gibi olacağız ama e, Gebur Mahallesi'ne dönersek beni merak ettiğim bir nokta var. Yani genel olarak bir e, ilk olarak Ermenice basıldığından bahsettik, bundan 27 yıl önceydi sanırım. Fakat şu anda e, son çıkan edisyonda Türkçe, Kürtçe ve Ermenice olarak basma e, fikri aslında nasıl oluştu? Yazarı yazardan gelen bir istek miydi bu? Gadiş Margosanın kendisinden gelen istek miydi yoksa aracayncılık olarak sizin verdiğiniz bir karar mıydı onu merak ediyorum. Aslında şöyle bir süreç yaşadık Bu fikir ilk olarak Diyarbakır Sur Belediyesi'ne aitti Onlar Gavur Mahallesi'nden Bazı öykülerin Birkaç öykünün Ermenice ve Türkçe ve Kürtçe olarak Yayınlanmasını düşünüyorlardı Bizden de destek talep ettiler Fakat uzun bir süre Çeşitli nedenlerle herhalde ilgilenemediler fazla ee, bu proje gerçekleşmedi ee, bunu bu yıl biz ger gerçekleştirmiş olduk ve tamamını yani bütün öyküleri alacak şekilde yaptık ee, yani bir anlamda e, fikir babası e, Sur Belediyesi oldu çok dilli belediyecilik e, yapıyorlar <gülüyor> biliyorsunuz ee, onların e, yayın veya e, belediyecilik anlayışının bir yansımasıydı bunu da yapacaklar diye biliyoruz 5 öykü sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam hı hı. Gavur Mahallesi'nin 5 veya 8 öykü olarak 3 dilli olarak yayınlayacaklar Diyarbakır'da. Dolayısıyla fikir başlangıçta onlardan çıktı ama biz benimsedik uzun süre onlar gerçekleştirmeyince biz yaptık <gülüyor> bunu <gülüyor> ilk önce iki de yaptığınız diyelim. Bu arada e, aslında ilk ile de konuşmuştuk bunu. E, hikayeleri okuduğunuz zaman aslında bir şekilde e, gerçekten o coğrafyanın özelinde Diyarbakır'ın işte bugünkü adıyla Hançepek Mahallesi olan Gevur Mahallesi'nden hikayeler ve bildiğim kadarıyla da bu seneki Diyarbakır Kitap Fuarı'nda epey ilgi görmüş evet. arası yayınları ve e, özelinde Gevur Mahallesi evet. kitabı. Yani oradaki halkın da aslında Kürtçe edisyon sayesinde o Kürtlerin, Ermenilerin ve Türklerin hepsinin ulaşabileceği bir bir araya geldiği bir kaynağa da ulaşılmış oldu. Evet. Aynı zamanda. Evet. Peki, e, eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Söreşimizin sonuna geliyoruz. Zira yayın evimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz. Estağfurullah, biz teşekkür ederiz. Herkese iyi günler diliyorum. Peki, Peki çok teşekkürler. Sağ olun.